594, numaralı konu, Hz. Ömer'in kendi oğlu Abdurrahman'a bile içki haddi vurması, evet, Abdullah bin Ömer şöyle anlatıyor, babam Hazreti Ömer'in hilafeti devrinde kardeşim Abdurrahman ile Ebu Serva ve bin Haris, Mısır'da bir gece içki içerler, sonra o gecenin sabahında Mısır valisi Amr İbnül As'a giderek, biz içki içtik, bizi temizle, derler, benim bunlardan haberim yoktu, nihayet kardeşim bana gelerek içki içmiş olduğunu söyledi, ona, eve gir de sana had vurayım, dedim, o zaman bana Vali Amr İbnül As'a gidip haber verdiklerini söyledi, ben de eh madem öyle eve gir de seni tıraş edeyim, hiç olmasa halkın önünde tıraş olmaktan kurtulmuş olursun, dedim, çünkü o dönemde had vurulacak kişilerin başları da tıraş edilirdi, İkimiz birlikte eve girdik ve onun başını tıraş ettim, daha sonra da Amr İbnül As bu ikisine had vurdurdu, bunu haber alan babam Hazreti Ömer Mısır valisi Amr'a bir mektup göndererek, Abdurrahman'ı eğerli bir deveye bindirerek bana gönder, Dedi, o da Abdurrahman'ı babama gönderdi, kardeşim oraya vardığında babam da ikinci bir had daha vurdurdu ve onu azarladı, sonra da gerisin geriye Mısır'a yolladı, orada bir ay kadar sıhhatli bir şekilde yaşadı ve nihayet ilahi kaderin yakasına yapışmasıyla vefat etti, halk onun, babamın vurduğu had sebebiyle öldüğünü zannederse de bundan ölmüş değildir.